8. lema Gavs-ı Azam'ın Hizbül Kur'an'a dair kerameti gaybiyesidir. Haşiye: Üstadımızın şahsına sarihan işaret eden bu gibi gaybi keramet ve işaretin neşrini üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri arzu etmiyor. Fakat bizler düşündük ki bu gibi delalet derecesinde olan gaybi işaretlerin ehli imanca bilinmesine bu zamanda kat'i lüzum ve ihtiyaç var. Buna binaen neşrediyoruz. Naşirler. Şu risale içindeki imzalar ile gösterildiği gibi Hizmeti Kur'aniyedeki arkadaşlarıma iştirakim var. Bir kısmı benim imzam iledir, bir kısmı onların tasvip ve istihracı ile ve tasdikleri ile olduğundan bana ait haddimden fazla hisseyi onların hatırı için sükût ile kabul ettim. Yoksa bu risalenin başında söylediğim gibi bunda öyle bir hisse i şerefe hakkım yoktur. On sene mukaddem o kaside-i gaybiyi gördükçe bana manevi bir ihtar gibi dikkat et diye kalbime geliyordu. O hatırayı iki cihetle dinlemiyordum. Birincisi, Benim gibi ehemmiyetli ömrü şan -u şeref perdesi altında hubucah cah zehiriyle zehirlenip öldüğü için yeniden bu suretle nefse emmariye diğer bir şeref kapısı açmak istememekti. İkinci cihet, bu muannit zamanda bedihi davaları ve zahiri hüccetleri kabul etmeyenlere karşı böyle işarat-ı gaybiye nevinden hotfuruşane bir tarzda izhar etmek hoşuma gitmemekti. En nihayet esaretimin sekizinci senesinde en işkenceli ve en sıkıntılı bir zamanda gayet kuvvetli bir teselli ve teşvike muhtaç olduğumuzdan bana ihtar edildi ki, bunu tahdisi nimet ve bir şükrü manevi nevinden izharet hem korkma, kanaat verecek derecede kuvvetlidir. Bu izharda en mühim maksadım, Esrar-ı Kur'aniye'ye ait olan risalelerin makbuliyetine, Gavs-ı Azam'ın imza basması nev'inden olduğudur. İkinci maksadım, o kudsi üstadımın kerametini izhar etmekle, keramat-ı evliyayı inkar eden mülhitleri iskat edip, hizmet-i Kur'aniye'ye fütur verecek çok esbaba maruz, ve çok avaika hedef olan arkadaşlarımın kuvve-i takviye ve şevklerini tezyid ve füturlarını izale etmek idi. Benim için bir nevi hotfuruşluk nevinden olduğu için ehemmiyetli zarardır. Fakat o zararımı o kutsi üstadım ve arkadaşlarım hatırı için kabul ettim. Şu kerameti gavsiye risalesi tedricen istihraç edildiği için birkaç parça ve tetimmelere inkısam etti. Gittikçe birbirini tenvir ve teyit ettikçe vuzuh peyda ediyor. İşaretin bazısında zaaf varsa da sair arkadaşlarının ittifakından aldığı kuvvet o zaafı izale eder. şayan hayret bir tefeül ve mühim bir ihbar-ı gaybi. Sabri, Süleyman, Bekir, Galip ve Tevfi'nin fıkrasıdır. Hem Husrev, Hafız Ali ve Re'fet ve Asım'ın ve kule önünden Mustafa'ların fıkrasıdır. Latif ve müjdeli bir tefeül. Üstad, Galip ve Süleyman, Ümmi Sinan divanında mesleğimize ve sözlere dair tefeül edildi, şu beyitler çıktı. Baktık, sözler lafzı bütün divanında yalnız bu kafiyelerde görünüyor. Demek sözler, hak söz, hem nur söz oluyor. Derim ki yardımcım Allah, şefaatçim Resulullah, ki bürhanım kitabullah, budur bendeki hak söz. Senin kapında kul çoktur, hesabı haddi hiç yoktur, ve lakin bir dahi yoktur, sinanı ümmi gibi nur söz. Mühim bir ihbar-ı gaybi, Şeyh-i Geylani'nin kendinden 800 sene sonra gaybaşına gözüyle haber verdiği bir hadise-i Kur'ani'yedir. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hizmetindeki kutsiyete, Keramet Kerane 800 küsür sene evvel Gavs-ı Azam ünvanıyla ile bir hakkın iştihar eden Kutbu Azam Şeyh Geylani, "Nazar bi'aynil fikri fi hani Hazreti, Habib an Tegalla lil kulubi fecennet" fikrasiyle başlayan kasidesinin ahirinde Mecmuaatul Ahzabın birinci cildinin 562. sayfasında Beş satırla şu zamanda Hizmeti Kur'aniyedeki heyete ve başında bulunan üstadımıza beş veciyle bakıyor ve gösteriyor. İşte o 5 satır şudur. Tevessel bina fi kulli haulin ve şiddetin eğizüke fi'l eşya'i dehran bihimmeti. Ene li muridi hafizan ma ve ahrusuhu fi kulli şerrin ve fitnetin. Muridi idha ma kana sharqan wa maghriban aghithu idha ma sara fi ayi baldatin fa ya munshidan nadhmi fa kullhu wa la takhaf fa innaka mahrusun bi aynil inayati wa kun qadiriyal bi mahabbati 5. satırdan sonra gelen hatimi kaside وَجَدِّي رَسُولُ اللّٰهِ اَعْنِي مُحَمَّدًا اَنَ عَبْدُ الْقَادِرِ دَامَ عِزِّي وَرِفْعَتِي İşte evvelki beş satırda, beş vecihle ve beş tevafukla, şimdi hizmet-i Kur'aniye'nin başında bulunanı gösteriyor. Birinci vecih, ahirdeki satırda, تَعِيْشُ سَعِيدًا ismini sarahatle haber vermekle beraber, maişet hususunda izzet ve saadetle geçineceğini haber veriyor. Evet hocamız, Küçüklüğünden beri fakr haliyle istinaye tam ile beraber maişet hususunda en mesut bir zattır. İkinci vecih aynı satırın başında "Vekün kadiriyel vakti fıkrası ile o müridine diyor ki: "Vaktin Abdül Kadirisi ol." Bu Kadiri kelimatı hesaba ebcedi ile 325 eder. Üstadımızın lakabı Nursi olduğu cihetle Nursi'nin makamı ebcedisi 326 ediyor. Bir tek fark var, o tek eliftir. Bin manasında elfer remz eder. Demek 1325'te Şeyh-i Geylani'ye mensup bir zat, Şeyh-i Geylani tarzında hakikatı Kur'aniye'yi müdafaa etmeye çalışacak. Hakikaten üstadımız 1326 senesinde hürriyetin ikinci senesi mücahede-i maneviyeye atılmıştır. Üçüncü vecih onun iki ismi var, Said, bidî zaman. Bu iki ismin mecmunun makamı ebcedisi, ez zamandaki şedde sayılmazsa 329 ediyor. İki dal bir sayılsa 325, aynen kün kadiriyel vaktideki muhatap o olmasına işaret ediyor, belki delalet ediyor. Eğer ez zamandaki okunmayan eliflam sayılsa, kaideten, Tadiriye dahi bir eliflem dahil olmak lazım gelir. Çünkü tarif için müzaf ile kalktıktan sonra eliflem lazım gelir. O halde dahi müsavi olurlar. Dördüncü vecih, bu beş satırda Hazreti Şeyh, istikbalde bir müridine teminat veriyor. Kul ve la korkma sözlerini söyle diyor. Sen şark ve garbe gideceksin, çok fitnelere ve şerlere girip, umumunda esbabu adiye'nin fevkinde bir tarz ile kurtularak mahfuz kalacaksın. Evet bu Hizmeti Kur'aniye içindeki zat hakikaten esaretle şarka gitti ve yine acip bir esaretle Asya'nın garbında 19 sene kaldı. Hazreti şeyhin dediği gibi çok şehirleri gezdi, mücahadesi sözlerledir kul ولا تخف حكمي له çekinmeyerek Hazreti Şeyh'in dediği gibi yapmış 20 sene zarfında 20 fitne ve mehalike azimeye düştüğü halde bir hıfsı gaybi ile Hazreti Şeyh'in dediği gibi mahfuz kalmış. Hem fevkal me'mul bir gurbet diyarında fevkalade inayete mazhariyeti o dereceye gelmiş ki bir risale sırf o inayatın tadadında yazılmıştır. Hazreti Gavs'ın dediği gibi biz onun etrafında bir aynil inayeti fıkrasının mealini gözümüzle görüyoruz. Beşinci vecih, üstadımız kendisi söylüyor ki ben sekiz dokuz yaşındayken bütün nahiyemizde ve etrafında ahali nakşi tarikatında ve oraca meşhur Gavs-ı Hizan namıyla bir zattan istimdat ederken ben akrabama ve umum ahaliye muhalif olarak ya Gavs-ı Geylani derdim. Çocukluk itibariyle elimden bir ceviz gibi ehemmiyetsiz bir şey kaybolsa, Ya Şeyh, sana bir Fatiha, sen benim bu şeyimi buldur. Aciptir ve yemin ediyorum ki bin defa böyle Hazreti Şeyh, himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiş, onun için bütün hayatımda umumiyetle Fatiha ve Ezkar ne kadar okumuş isem, Zat-ı Risaletten aleyhissalatü vesselam sonra Şeyh-i Geylani'ye hediye ediliyordu. Ben 3 dört cihetle nakşi iken, Kadiri meşrebi ve muhabbeti bende ihtiyarsız hükmediyordum. Fakat tarikatla iştigale ilmin meşguliyeti mani oluyordu. Sonra bir inayeti ilahiye imdadıma yetişip gafleti dağıttığı bir zamanda Hazreti Şeyh'in Fütuhul Gayb namındaki kitabı hüsnü tesadüfle elime geçmiş. 28. mektupta beyan edildiği gibi Hazreti Şeyh'in himmet ve irşadı ile eski Said radıyallahu an yeni Said'e inkılap etmiş. O fütuhül gaybın tefeülünde en evvel şu fıkra çıktı. En fî daril hikmeti tabi tabiben yudâvî kalbek'' Yani ''Ey biçare, sen darül hikmetil İslamiye'de bir aza olmak cihetiyle güya bir hekimsin, ehli İslam'ın manevi hastalıklarını tedavi ediyorsun.'' Halbuki en ziyade hasta sensin. Sen evvel kendine tabip ara, şifa bul, sonra başkasının şifasına çalış. İşte o vakit o tefeül sırrı ile maddi hastalığım gibi manevi hastalığımı da kat'iyen anladım. O şeyhime dedim: "Sen tabibim ol." Elhak o tabibim oldu. Fakat pek şiddetli ameliyat-cerrahiye yaptı. Fethu'l Gayb kitabında ''Ya gulam!'' tabir ettiği bir talebesine pek müthiş ameliyat-ı cerrahiye yapıyor. Ben kendimi o gulam yerine vazettim, fakat pek şiddetli hitap ediyordu. ''Eyyuhel münafık!'' ''Ey dinini dünyaya satan riyakâr!'' diye diye yarısını ancak okuyabildim. Sonra o risaleyi terk ettim. Bir hafta bakamadım fakat ameliyat-ı cerrahiye'nin arkasından bir lezzet geldi.'' İştiyak ile o mübarek eseri acı tiryak gibi veya sulfato gibi içtim. Elhamdülillah, kabahatlerimi anladım, yaralarımı hissettim, gurur bir derece kırıldı. Hocamızın sözü bitti. İşte hocamızın bu macerayı hayatiyesi gösteriyor ki, Hazreti Şeyh'in müteveccih olduğu ve ehemmiyetle bahsettiği ve istikbalde gelecek müridi bu olmak için kuvvetli bir ihtimaldir. Hazreti Şeyh'in vefatından sonra hayatta oldukları gibi tasarrufu ehli velayetçe kabul edilen üç evliyay azimenin en azamı o Hazreti Gavs-ı Geylani'dir ve demiş: Efelet şumusul evvelina ve şemsuna ebeden ala felekil ula la tugrubu fıkrasıyla Badelmemat memat dua ve himmetiyle müritlerinin arkasında ve önünde bulunmasıyla böyle harika kerameti acibe ile meşhur bir zat, elbette böyle bir zamanda kıymetli bir hizmet-i Kur'aniye bir müridinin vasıtasıyla olacağını onun görmesi ve göstermesi şehnindendir. Hazreti Şeyh'in bahsettiği ehemmiyetli müridi ve talebesi ve himaye gerdesi olan şahıs, binden sonra 14. asırda geleceğine bir imadır. Süleyman Sabri Zekai Asım Reşit Ali Ahmet Hüsev Mustafa Efendi rahmetullahi aleyh Rüştü Lütfü Şamlı Tevfik Ahmet Galip rahmetullahi aleyh Zühtü Bekir Bey Lütfi rahmetullahi aley Mustafa Mustafa Mesut Mustafa Çavuş rahmetullahi aleyhim Hafız Ahmet rahmetullahi aley Hacı Hafız rahmetullahi aley Mehmet Efendi rahmetullahi aley Ali Rıza Şeyh-i Gelani'nin ile keramet kerane verdiği haberi gaybi'nin tetinmesidir. Ene li muridi fıkrasında Müridi, Molla Said kelimesine tam tevafuk ediyor. Yalnız bir elif fark var. Elif ise kaide-i sarfiyec'e elfun okunur. Elfun ise bindir. Demek 1294'te dünyaya gelecek bir Müridi, bu Müridi lafzında murattır. Çünkü Limüridi de lam sayılsa 294 eder ki bir tek fark ile Said'in tarihi veladetine tevafuk eder. Esas arabi sayılsa fark yoktur. Lamsız müriidi ise 264 eder. Molla Said dahi 265 eder. Molla'daki elif bine işaret olduğu için mütebakisi 264 kalır hasıl, şu zamanda dellalı Kur'an ve hadimi fırkan Furkan olan o adamın iki ismi ve iki lakabı var. El-Kürdi lakabı ile Molla Said ismi Ene Limuridi fıkrasında zahir görünüyor. Nursi lakabı ile Bediüzzaman Said ismi Kün Kadiriyel Vakti fıkrasında aşikar görünüyor. Hatta hizmeti Kur'aniye'de en mühim bir arkadaşı ve halis bir talebesi olan Hulusi Bey'e Lillâhi muhlisan şu sa'îden sadıkan bi muhabbeti fıkrasında işaret olduğu gibi diğer bir kısım talebelerine işaretler var. Risale-i Nur talebeleri namına rüştü Hüsrev